Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Bakara Suresi 169'dan itibaren tekrar Efendim, dersimize hoş geldiniz. Şimdi devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhen ey insanlar, kulûm min mâfill yeryüzünde olanlardan yiyiniz, halâlen Halal ve tayyib olanları ve şekilde yiyiniz. Ve o, uymayınız Hutuvat şeytan, şeytanın hilelerine, besveselerine, şeytanın yollarına uymayınız. Çünkü innehu lekum adûvun mubîn o sizin açık düşmanınızdır. İnne ma size emreder su ve'l fahşayı, kötülük ve fuhşiyat ve e, yanlış yolları emreder. Ve entekulu alallahi Allah'a söylemenizi emreder. Ma la gerçeğini bilmediğiniz e, şeyleri Allah hakkında söylemenizi emreder. <gülüyor>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 <Gülüyor> bu ayet-i e, daha sonra yine gelecek yapra benzer. E, bu ayet-i kerimelerden yani e, Allah'ın helal ve tayyip olanlarından yiyiniz, verdiği genellikle bütün varlıkların Allah'ın kulları için yarattığı varlıklar ibaha ifade eder. E, bu onu tekrar daha sonra geldiği zaman yine e, konuşalım inşallah. Efendim, <gülüyor> 170. <gülüyor> ayet-i kerimedeyiz. Buyurun dinleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, bu ayet-i kerimede Ve وَإِذَا قِيلَ لهم, Onlara denildiğinde اِتَّبِعُوا مَا اَنْزَلَ Allah'ın inzal ettiğine uyunuz denildiğinde قَالُوا dediler ki بَلْنَتَّبِعُوا مَا اَلْفَيْنَ عَلَيْهِ آبَاءَنَا Babalarımızın üzerine alıştığı alışkanlık haline getirdiği şeyler atalarımız ve babalarımızın yapa durdukları şeylere biz tabi oluruz derler eve leukan aabuhum la yaqilun shayen ve la onların babaları eğer düşünmedikler ise bir şey düşün, gerçekten düşünemiyorlar idilerse düşünemiyorlarsa ve la <gülüyor> ne, hidayet değermemişler ise buna rağmen de onları mı takip edecekler evet Demek ki insanlardaki e, alışılığa gelmişi takip etme akletmeden, şuur etmeden, düşünmeden, doğru mu yanlış mı düşünmeden efendim, böyle bir gidişe yatkın olduğunu ve bunun e, burada uyarıldığını görüyoruz. E, her ne kadar buna insanın e, bünyesi e, müsait de olsa sürekli uyanık olmak, akletmek. Neden? Çünkü şeytan insanları kötü yolda görmek ister. Sürekli efendim seni olması senden incekilerin ya da senden sonrakiler de efendim e, sapıtmış ve hak yoldan uzaklaştırmış olur. Sürekli bizi uyanık olmaya davet ediyor. <gülüyor> Ve meseleüllediine kefaru, kafirlerin misali ne gibidir? Kemeselilledi, yani ku bimalayismau illa duaen ve nidaa. İnkar edenlerin durumu, bağırıp çağırmadan başka bir şeye duymayan hayvanları benzetiliyor ancak çok bağıracak ve ürkecek o şekilde ondan sonra duyacaktır. Bunlar nedir? Summun, bukmun, umyun, fehüm la yaqilun. Onlar sağırdır, dilsizdirler, kördürler. Bundan dolayı da akledemez, anlayamazlar. Ama siz öyle olmayın. Yani birçok insanlar vardır. Sürü gibidirler. Bunlar neye niçin gittiğini düşünmezler. Doğru mu yanlış mı yaptıklarını düşünemezler ve herkes gidiyor ben de gidiyorum şeklinde devam ederler. Ya eyyühellezine amenu ey iman edenler. Kulü min tayyibatime arazaknakum. Size Allah'ın verdiği rızıkların, rızıklarından e, tayyibatını tayyibat olan yiyin. Yani helalından yiyiniz. Size verdiklerinin, verdi, verilen nimetlerin helal yönden, helal şekilde yararlanın ve yiyiniz. Demek ki e, nimetin ilk yaratılışı itibariyle helaldir. Ancak daha sonra insanlar onu kötüye kullan, kötü yoldan istifade etmek e, şeklinde e, bunu yapıyorlar ve şeytani yola birbirinin hakkına tecavüz ederek e, kullanıyorlar ve bunu yasaklıyor. Veşkuru İllahi, Allah'a şükredin, in küntüm iyyah tabudun, o Allah'a efendin ibadet ediyor iseniz ki ona ibadet ediyorsunuz. <Gülüyor> Bu manada o zaman efendim Allah'a kulluk ediniz. Devam edinecektir ki İnne ma harrama alekumul ölüyü size Allah haram kıldı ölmüş hayvanın etini murdar olanı ve deme kanı yemeği ve lehmel domuzun etini yemeyi ve ma uhilla bihi gayrille Allah adını anılmadan Allah'ın dışındaki varlıklar için kesilmiş olanları onların etini yemeyi Allah size haram kıldı فَمَنِ الدُّرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا اسْمِ aleyhi Eğer herhangi bir isyan etmeden, haddi aşmadan mecbur kalırsanız, mecbur kaldığınız e, durumlarda, bunun dışında, فَلَا اسْمِ عَلَيْهِ Burada size bu miktar ölçü içerisinde kalınırsa bir günah yoktur. <gülüyor>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 Diğer ayet kelimeye geçelim inşallah. İnneledi ne, yektümüne meânzel Allahumin el kitâbin kitaptan olan gerçeklerden e, ineni Allah'ın size indirdiklerini saklayanlar var ya işte bunlar ve işte rûne bihi semenen onunla para yapanlar yani onu para karşılığında susup Anlatmayan ya da para karşılığında konuşup ne kadar verirsen o kadarını anlatan. Demek ki dünyevi bir maksat için kullananlar bunları anlatıyor. Ula'ike ma ye'ekulune fi butunihim illen nâran. Onların yaptıkları karınlarına ateş e, yemiş olmaktan başka bir şey değildir. Bunların dünyevi kazançların aslında kazanç gibi görünür ama aslında karınlarına ateş yemiş oluyorlar. Bu benzetmeyle yaptıklarının yanlış olduğunu ve büyük bir hata olduğunu anlatıyor. Vela yukellimuhumullahu yevme'n kıyame. Kıyamet gününde Allah onlarla asla konuşmayacak, merhamet etmeyecek, cezasını verecek. Vela yuzekkihim onları temiz çıkarmayacak. Velehum lehum azabun elim. Onlara azabı elim vardır. Bu yaptıklarının karşılığı azabı elim ve bu cezaya çarptırılınca asla onlara da merhamet edilmeyecektir. Evet, son ayet kelimeyi. Ulaike bismila ulaike İşte bunlar doğru yolu sapık yola değişmiş olanlardır. Hidayeti dalaleti değişmiş değil, dalaleti hidayete değiştirmişler. Böyle bir alışveriş yapmışlardır. böyle azabe bil mağfireti bağışlanma varken azabı seçmiş olanlar. Fe ma asbarahum ale'n Evet. Onlar ateşe karşı ne kadar dayanıklıdırlar? Dayanamazlar. Yani aslında bilseler ateşin ne kadar zor olduğunu cehenneme gitmenin azabın ne kadar zor olduğunu bunu yapmazlar ama dünyada bakarsın ki sanki ateşe çok dayanıklılar. Ateşi hiç umursamıyorlar. Ateşe girmeyi seve seve istiyorlarmış gibi davranırlar ama görecekler öbür alemde o ateşin ne kadar zor olduğunu, cehennem ateşinin cezasının ne kadar büyük olduğunu o zaman görecekler. Ama dünyada kahraman kesilirler, aslan kesilirler, ateşe kendilerini atmak gibi rahat tavırlar sergilerler. Harama karşı, kötülüğe karşı, yalana karşı her türlü şeyi yapmak isterler. Bakarsın ki bunlar ateşe çok dayanıklı bir insanlarmış gibi durum sergilerler diyor. Efendim, ee, burada inşallah bu ayet-i bir bakayım. Fazla e, bundan sonrasında e, buna bağlı ayet var ise okuyalım. Evet, burada kalalım inşallah. Burada kalalım. Allah'ın selamını, bereketi, sevgi ve muhabbeti üzeriniz olsun sevgili kardeşlerim.